Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Herkese Dünya Mirası Adalar programından merhaba. 94.9 açık radyo dinlemektesiniz. Ee, öncelikle bizim Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamız Twitter ve Instagram'dan bahsedelim. Bize oradan ulaşabilirsiniz. Eski programlarımızı, podcastleri, fotoğrafları, e, bilgileri takip edebilirsiniz. Destek, öneri, eleştiri her şeye açığız değil mi Alp? Evet. <gülüyor> ben Derya Tolgay, ben de Al <gülüyor> ve stüdyoda e, sevgili konuğumuz Adil Bali var, hoş geldiniz Adil Bey Hoş, hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, Peki, sağ olun Peki, öncelikle tabii şeyi de e, teşekkürlerimizi iletelim, Teknik Masada Ömer ve sanırım e, bugün iki destek var, Barış da var, <gülüyor> teşekkürler <gülüyor> Her zamanki gibi bir de destekçimize de teşekkür ediyoruz, ben bugün iki gazeteci arasındayım o. Vay <gülüyor> halime <gülüyor> <gülüyor> o kadar kötü değildir. <gülüyor> değil Peki Adil Bey... E, ...Büyük Adalı... E, ...diyebiliriz değil mi? Hatta, Kesinlikle. E, kızınız da orada mı doğuyor? İsmi Adı, Yok ama... kızım orada doğmadı ama... ...ismini adadan kaynaklı... ...ada ismini koyduk. Hı hı. 1900, e, daha doğrusu ben Adalı olduğum için... ...2005'te doğdum. Hı hı. Çok da güzel bir isim. Ben kısaca sizi... Bilgilerinizi vereyim dinleyicilerimize. Şimdi siz de Büyükada'da doğuyorsunuz. İlkokul ve ortak okulu da Büyükada'da bitiriyorsunuz. Çocukluk ve e, gençlik yıllarınız Adalı Lokanta işletmecisi Bir ailenin çocuğu olarak e, adalarda geçiyor. Daha sonra Katiköy Ticaret Lisesi'nde e, okurken de 3 yani yıl boyunca her sabah 6.30 vapuruna binip e, anakara'ya gidip Geri dönüyorsunuz ve böyle mezun oluyorsunuz. Sonra Anadolu Üniversitesi'nde e, işletme bölümünde okurken Günaydın Gazetesi Haber Merkezi'nde muhabirliğe başlayıp ilk gazetecilik durumu oluşmuş oluyor. O, o dönem adı haberleri yapıyorsunuz. Sonrasında ATV Haber Merkezi kuruluşunda e, yer alıyorsunuz. Politika muhabirliği, siyasi lider röportajları ve takibini yapıyorsunuz. Sonra da sırasıyla Star Haber Merkezi, Kanal 6 Haber Merkezi Haber Müdürü, e, Kent Televizyon Haber Müdürü, Senkron ve Sinevizyon TV'de program yapımcısı, editör olarak da çalışıyorsunuz. E, bir de meşhur işte bu kıyasla yaptığınız galiba Dünya Bir Oyun Sahnesi program yapımcılığınız var. Bir Yudum İnsan e, programında yine belgesel yapımcılığımız var ve geldik işte bugüne böyle. Evet. <gülüyor> Medya dünyasında dolaştıklarımız. <gülüyor> <gülüyor> Blogunuzda şu anda yazılar yazmaktesiniz. Evet, şu an blogumuzda yazılar hı. yazıyoruz. Ufak tepki danışmanlık işleri ama ada sevdamız her zaman baki hı. devam ediyor. Hı hı. Gazeteciliğimiz süresi içinde de ada haberlerine özel ilgi gösterirdik. ile ilgili sorunları bir an evvel atlayıp giderdik hı hı. yani. Bu adada, adayı gazeteci olarak hem de özel olarak ada gazetecisi olarak ada habercisi olarak çalıştığınız için adanın toplumsal yaşamı konusunda çok gözlem sahibi olmanız lazım. nasıl de yani bir dayanışma örneği olarak çünkü bir de bu Horoz Reis'le yakınlığınız versin. Horoz Reis'i dinleyicilerimiz bilmezler ya da duymuşlarsa da yeteri kadar bilmezler. Horoz reisi örneğinden hareket ederek bize bir anlatır mısınız bu Tabii. dayanışma nasıldı? tabi Şimdi o daha, bir sembol insandı galiba. Kesinlikle. Bu bir, Horoz reis tam bir ada karakteri. Bir soyadı reis ama kendisi böyle bildiğimiz büyük teknelerin balıkçı reisi değil. Kendisi bir kayıkhanesi var. Ekmeğini oradan çıkartan, yazlıkçıların motorlarını <gülüyor> işte tamir eden, bakımını yapan, geriye getirip geriye şey yapan bir insan. Ve 130 kilo, böyle iki metre yakın bir boyu var. Yürüdüğü zaman bir efsane gibi yani ada sarsar. <gülüyor> Şimdi bu yani o dönemde onun için reismiş <gülüyor> yani ama çok daha farklı şeyleri de var reis statüsünün almasının ee, tabi balıkçılık falan. Ee, ben de çocukluğumun bir kahramanıydı kendisi hmm. çünkü hem karşı komşuyduk uzun yıllar sonra da alt alta oturduk bir iki ailenin böyle birbirine girip gelmesi şeklindeydi Horoz Horowitz gündüzleri teknesinde işlerini güçlerini yapar ama arkasından her akşam çarşısına gider ee, orada kahvede oturup mutlaka bir akşam yorgunluk kahvesini içer hı hı. orada insanlarla adanın sosyal gündemiyle ile ilgilidir ve bir sosyal dayanışma içinde birçok insana e, para verir hı hı. yani ihtiyacı olanlara para verir Onları e, sorunlarını dinler işsizse işe alır böyle bir şey bunun parayla böyle bir ilişkisi yoktu yani daha sonra da ama bu insan bütün gün o güneşin altında çalışmış bir insan sorup ciğerci rağışta gider ciğerci raşitten işte 2-3 kilo e, ciğer alır ve Adana sokaklarında ciğerleri dağıta dağıta evine gelir kedilere, kedilere. Hı hı. her akşam kendi Palamuz sokağında oturuyor. Orada tam bizim evin karşısında ben çocuğum pencereden bakarım. O gelir ışığın altında yaklaşık 50-60 kediye ciğerini verir. 2-3 kilo. Her hmm. zaman bu devam eder. Her gün. O zaman hazırlama falan yok tabii. Yok. Yok. <gülüyor> <Tabii. Gel, gülüyor> işte e, <gülüyor> Asıl adı kadar. neydi pardon? Asıl adı Berch Edward Akdeniz. Ermeni bir arkadaş Kendisi bir Ermeni vatandaşıydı. Evet, e, annesi Yayay'dı Ben annesiyle büyüdüm. E, eşim Mari'ydi evet. Çocukları yoktu. Bir çocuğu yoktu. Hmm. Çocuk sevgisini işte bizlerden falan karşılardı. Hmm. Hayvanlardan karşılardı. Yani bu insanı tabii de yani Horozoyuz üzerinden amacımız bir nostalji falan yapmak değil. Ama o o dönemde yaşamış bir insanı bilsinler. Adalardaki hem kültürü hem o insanların yaşam biçimi bu zamana kadar gelmesi gerekiyor. Yani çünkü... Nedir? Bu horoz reis. Bir, esas e, bugüne gelmeden horoz reisi, horoz reisi yapan en önemli unsurlardan biri e, evet. anakaraya hasta taşıması diye duyarız. Evet. Yani şimdi bu bir sosyal dayanışma içinde adı da o dönemdeki e, kış, şartlar çok zor. Kış şartları. Bu Kış şartlarından bahsediyorum. Hı. Gece 9'dan sonra vapur yok. E, o zaman Hızır reis bilmem teknelere işte bir şeyleri yok. Doğu Anadolu'nun bir köyünden farksız adı. Hı. Gece saat 1'de kalp krizi geçirdiniz. Nasıl gideceksiniz anakaraya? Ve fırtına var, lodos var. İşte burada hemen e, e, Horoz Üniversitesi'nin kapısı çalınıyor. Horoz kalk kalk diye bağırılıyor. Horoz gece 1'de 2'de kalkıyor. Kumsal'a gidiyor. Teknesini hazırlıyor. Bu tekne de öyle büyük tekneler değil o zamanlar. Küçük tekneler. İşte abi arkadan takma bir motoru var. Onunla beraber e, tekne dalgaları içinde gecenin bir saatinde... Çok süratli değil o tekneler o zamanın tekneleri. Yani şıkaya gitmek bir saat, bir buçuk saati buluyor. Onlara gidiyor ve götürüyor. Onlar da karşıya... Evet galiba 5-6 metrelik pancar motorlu ıı, tekneler bunlar. Aynen. Burada işte çok acı bir hikayeyi ben kendi ailemde hmm. yaşadım. Yani şu evet. daha bir örnek vererek söyleyeyim. Benim teyzem kalp hmm. hastasıydı. Kalp hastasını ve adada yaşıyordu o dönemlerde. Bu 70'li yılları anlatıyorum size. Evet. Yani 72-73. Hmm. Çok, çok eski yıllarda. değil. Değil. E, Doktor Çırapolos vardı. Bunlar bir e, sivil toplum kuruluşu gibi çalışırlardı. Doktor Çırapolos, Horoz Reis bir de bisikletçimiz vardı Maçabey. Maçabey'in ne alakası var diyeceksiniz onu da anlatacağım. E, bu, ben e, teyzem hasta olduğunda Doktor Çırapolos'u kahveden çağırdım geldi muayene etti. Mutlaka de karşıya gitmesi gerekiyor dedi. E, orada bir hastanede e, iyi bir tetkikten geçmesi gerektiğini söyledi. Çünkü kronik bir kalp hastasıydı benim teyzem. E, bu saat 3 gibi da pazar günü öden sonra. İşte Lodos vardı, ada hava çok kötüydi. E, Rozeysin kapısına kaldık, Rozeysi yoktu. Rozeysi Anadolu'ya geçmişti, İstanbul'a geçmişti. Onu bulamadık, yani kaldık çaresiz. Bapurlar hiçbir şey çalışmıyor. E, Topçular çalışmıyor. Çok büyük bir şiddetli lodos fırtınası var. E, şeye gittik, e, kumsala gittik. Kumsalda bir tekne bulduk. E, o zaman da Berber İrfan diye bir esnafın teknesi ve teyzemi bindirdik. ...bindirdik ama biraz çıktık böyle... ...dalgadan falan o kadar yapılan hmm. ki... ...gitme cesaretini bulamadılar... ...tekrar limana döndük. Limana döndük, beklemeye başladık. Bekledik, bekledik. Saat 9'u 20 geçe biraz hava yatıştı. O zaman da en son adadan 9'u 20 geçe bir vapur vardı. Kartal ve Pendi'ye giderdi. Bu vapura bindirdik. Şimdi, vapura bindi, Kartal'a gitti. 10-10.30 oldu. Oradan bir taksiye bindirdik. Kartal'dan o zamanın şartlarıyla, yolla şartıyla... ...Haydarpaşa... Siyameli kalp cerrahisi. Benim teyzem tam hastaneye girişinde son nefesini verdi. Evet. Vefat etti. Böyle bir olayı da ben bizzat şahit oldum, yaşadım. Onun için şimdi Horozreis çok önemli. Bir belediye organizasyonu yok, sivil toplum kuruluşu yok. Doktor Çıraplos Bakar para almaz. Horoz Reis bir de psikeci Maça Bey vardır. Maça Bey'in de oksijen tüpü vardır. Upuzun oksijen tüpüyle kaynak yapar, tamir eder. Bu, bu oksijen tüpü de hastalar o yolda giderken hastaları ha. takılır. <gülüyor> Ya, o şartlardaydı ada gerçekten bu 70, li 70 li yıllarda. Evet. İşte bunlar hiç para almadan etmeden adanın böyle e, sağlık sistemini sivil toplum kuruluşu gibi götüren insanlardı ve para talep etmezlerdi. E, para talep etmezler deyince tabii çok güzel bir kitap var. Adalarda iz bırakanlar Adalar Müzesi'nin Adalı yayınlarından çıkan orada sizin verdiğiniz örnekle ilgili e, aynı böyle bir havada. E, Horoz reis e, yaşlı bir kişiyi e, taşıyor karşıya kartala ama bakıyor halinden kılık kıyafetinden çok ekonomik durumun iyi olmadığını tahmin ediyor ve onu karaya bırakırken kulağına eğilip e, fısıldıyor ya paran var mı yanında cebinde şu anda diyor ve yok olduğunu öğreniyor ve çıkarıp ona bir de e, oradan da hastaneye erişebilmesi için kaynağını akıtıyor. Kesinlikle doğru bir şey örnek. Çok da var böyle örnekleri. E, cebindeki bütün parasını verir hiçbir para da talep etmez. Parayla bir ilişkisi yok zaten. Yani para Hı. sadece dağıtılacak bir şey. Yani eşini ailesine de öyle çok para verecek. Aslında geliri iyidir tekne bakımından. Ama daha çok parayı dağıtmayı seviyor. Yani böyle iktidar işleri falan da yok bu insanların. Bu doktor Yorgo Çitapovos... Yani e, insan da adalar baş tebi o da hastalığına gider para almaz Ben yani böyle bir kültür yaygındı şey... çünkü bir dayanışma küçük bir ada Hı -hı. lodos var evet. ve birlikte her, herkes birbirine bakıyor Siz var lodos var ee, paradan önce başka şeyler ama konuşuluyor ama herhalde anne babasından da böyle bir şey var ki çünkü babası balıkçı artin diye geçiyor Tabii, annesi de Uski'yi siz yaya diyorsunuz. Tabii tabii. Yani ee, oradan... Şimdi babası balıkçı bir horoz reis adının nereden geldiğini... Yani çok yani... bir varlıklı değil, değil yani değil, aile değil. de. Adının klasik balıkçıları hmm. balığa çıkartır. Hor horoz reisi çocukken berç yetvartı. Ee, Bununda bir horozu vardır, oyuncak horozu. Çok sever horozunu. Ee, bir dalgalı havada horozunu şeye koyar, düşürür, denize düşürür. Alamaz e, oyuncak horozunu. Adı oradan geliyor. Ha. Bu ondan sonra oradaki balıkçılar ya sen e, boş ver Horozu falan, sen Horoz Reissin. <gülüyor> Artık bizim reisimizsin ve adında Horoz der. <gülüyor> e, horoz Reis adını da oradan alır e. ve e. birçok insan e, gerçek adını bilmez. Berchietbart Akdeniz olduğunu bilmez, onun bir Ermeni vatandaşı olduğunu bilmez. Hı. Horoz Reis'tir o. Hı. Bir, bir ismi daha vardır. E, Türkçe Dayı derler, Ermenice Dayday day derler. Dayday day, e, ismi var. Hı böyle yani işte o dönemdeki bu Çünkü ada kültür dediğimiz şey nedir ki yani öyle ona bahsetmemek lazım Bugüne gelince, evet. şimdi böyle vakit ilerlerken hafifte. Evet. Şimdi siz o, o günleri görmüş e, ve henüz belediyenin olmadığı bir dönem. E, sosyal şartlar söylediğiniz... Şube müdürlüğü gibi belediye. Müdürlüğü, evet. evet. <gülüyor> Ondan sonra seçimli bir belediye değil yani. Değil, değil. E, bugüne doğru gelince, o gün olup da olmayıp da bugün olan... Ne var? Bunlar aynı işlevi ne kadar görüyor? Ne kadar ilerletilmesi lazım? Bu konularda neler dersiniz? Evet, İşte o ada kültüründen bahsettik. Bugüne getireceğiz. O kültür doğayla, ormanla, çamla olmuyor. Bu insanların da yaşadıkları, bıraktıklarıyla oluyor. Bu insanlar o dönemde böyle bir dayanışma içinde kendi sivil toplum kuruluşlarını kurmuşlar. E, birlikte hı hı. işlerini yapmışlar. Halletmişler. Kimseden, devletten, belediyeden bir şey talep etmeden hayatlarını sürdürebilme gücünü elde etmişler. Çünkü yapmak zorundalar. Hmm. Çünkü bir ufacık adada etrafı denizle çevrili Bir yerden yardım gelmiyor. Böyle bir üretim içinde işte e, sağlık sistemini bu şekilde halletmeye çalışmışlar. Tabii daha sonra e, bazı şeyler yapılmış ama yine de bence adada sıkıntı vardır. Sağlık konusunda tam %100'lük bir sağlık hizmeti alınmıyor yani adada. E, çok acil durumlarda yine işte gece 3'te 4'te ben en son duyduğumda bir insan kayaya kafasına çarpmış bir sahil güvenlik gemisi gelebilmiş adaya mesela daha önce bir helikopter sistemi vardı bir ara evet. bir, bir, bir, bir, bir belediye kurmuştu bir helikopter sistemi çalışıyordu o da kalktı Belediye derken İBB'nin herhalde yani çünkü yok, o, beli... o can döneminde anap döneminde bir, bir özel şirketle bir anlaşma yapıldı. Ha, çünkü şeye. bütçesi yok yani belediyenin ya mümkün öyle değil bir öyle bir, öyle bir helikopter yapıldı, sistem. Bir şey yapıldı, adaya bir Merkezden destek kullanıldı. lazım. E, helikopterler çalıştı adaya. Bütün Aha. adalarda birer helikopter evet. pisti vardı. Ağ önemden kaldı. Kaza da oldu Eke. helikopter bir kaza da yaptı bir çaresiz bir şey. Evet. O, o çok güzel bir sistemdi çok yani bundan bir 10-15 sene önce oldu bu Hı. helikopterle taşındı. Mesela evet. bu olması lazım. Olması lazım. Bu kesinlikle evet. adılan çünkü orada. Ve bir belediye bütçesinden bir... de olmaması gerekiyor, tabii değil mi yani bu mümkün değil zaten. Hiç. <gülüyor> Sağlık yani. bakanlığını Evet yani vatandaşına vatandaşın şey hizmet götürmesi gerekiyor oldu. Evet yani o dönemden tabi yola çıkarak işte o, o dönemdeki bu hem adadaki Türklerin daha azınlıkta olduğu bir dönemde yani Rumların ve Yunanların, Yunanların Yunan vatandaşlarının olduğu dönemde 74'te Yunan vatandaşların Kıbrıs olaylarıyla beraber adalardan gitmesi durumu oluştu. Yani hmm. özellikle Yunan tabiiyetli de çok insan vardı hmm. ve bunlar da Rum e, insanlarla evliydi yani. Hmm. Türk vatandaşı hmm. Rum onlarla ve evet. onlar da ailece hmm. gitmek zorunda kaldılar. Ada biraz o anlamda çölleşti bence yani. Hmm. Kötüleşti. Onların tabii bir bir boşluk mutlaka birileri tarafından dolduruluyor, hmm. dolduruldu. İşte bugün adalarda bazı sıkıntıları hep dile getiriyoruz. Ama bunun da bu değişimi de e, engellenecek e, nasıl bir engelleme konacak? Nasıl Hı. bir bariyer konacak? O da tartışılacak bir şey. Bu değişime kimse bir şey diyemiyor yani. Bu doğanın bir şeyi. Hı. Doğudan batıya doğru bir e, cazibe merkezine gelme isteği Hı. var insanlarda. Tabii adada burada böyle de, oldu. Tabi burada bir de şey var yani esas olarak adada oturan insanlar adalılaşıyor. Evet. Fakat e, özellikle büyük ada için geçerli olan günlük e, gelenler var. Evet. Günlük turizm. Evet. o adanın kültürünü de etkiliyor gibi çok, görünüyor. Çok. Çünkü işte onlara göre müzik, onlara göre yemek, evet. onlara göre gezmek, onlara göre at arabası, onlara göre efendim sokak süsü falan. Hep bunlar galiba adada oturanlardan çok onlar adanın şeysini kültürünü etkiliyorlar gibi geliyor kimliksizleştiriyor yani. yani başka bir kimliğe doğru evet doğru Kimliğin, başka bir kimliğe doğru mevcut, mevcut yani. kimliğini şey ediyor etkiliyor ve e, gibi geliyor bilmiyorum siz hep, hepimiz adalıyız ama siz Tabii. galiba bizden etkiliyorsunuz şimdi bu geçmişte çok özel günlerde ada bu kadar yoğun şey alırdı hmm. günübirlikçi 23 Nisan'da 1 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta böyle günlerde gelirlerdi insanlar adaya çünkü o zaman vapurlar vardı her yerden bu kadar ulaşım yoktu i̇şte sirkeci, bostancı bile çok azdı yani ay yorgi günü ay yorgi günü falan filan o zaman da böyle adalı insanlarla bazı çatışmalar yaşanırdı öyle mi? çünkü bunlar bizim hatırlıyorum tüplerle falan böyle ellerde gelinirdi, dil burunda piknikler yapılırdı e bugün de falan. Ya, şimdi de. mesela sağda solda kızlara I -I. laf atmalar olurdu bilmem adalılar <gülüyor> toplanırdı böyle bir I -I. şeyle çatışma olurdu, yaşanırdı I -I. şimdi onu ben şöyle bir gözlem Söylüyorum. Sonra biraz dışarıdan baktığımca artık bir iş, bu bir iş e, ranta dönmüş. Hmm. Yani insanlar para kazanmak istiyor. Kim gelirse gelsin ben diyor. Hmm. Benim için siyah kedi beyaz kedi önemli değil diyor. Kim ciri şeyi kaparsa ciri kaparsa o. Ben de diyor. Bu gelen insanlardan Arap gelmiş, Batılı gelmiş, şantajlı gelmiş, bağcılı bağcılardan hmm. gelmiş fark etmez. Ben buradan e, kendi bana düşen payımı alayım diye düşünüyor. Ve böyle bir yozlaşma devam ediyor yani. Yani adada böyle bir sıkıntı da var. Ama Biraz esnafların etkinliği Bunu çok... düşünürken esasında sadece günü kurtarmak için düşünüyor herhalde. Kesinlikle. Çünkü yani oraya gelen her yabancı ister Orta Doğu'dan gelsin, ister Batı'dan, Kuzey'den adayı görmeye geliyor. Kesinlikle. Ada kültürünü görmeye Aa. geliyor. Kendisinin dilinden veya alfabesiyle yazılmış şeyleri görmeye geliyor. ...dinlemeye gelmiyor. Adayla ilgili bir şeyler dinlemeye geliyor. Yani e, e, burada para kazanmak... E... İçin çalışan insanların bunu görmemesi e, o da enteresan. Belki buradan da başka bir şeyler yapmak lazım. Günlük düşünmüyü. Yani bugün, bugünü yaşayalım. Yarın ne evet. olursa olur. Çünkü gidiyor yani ada, ada cazibesini kaybediyor. Kesinlikle. Almanlar <gülüyor> İspanya'ya, Almanlar İspanya kıyılarına gittikleri zaman sosis ve gittiler. Onlar için o yapılıyor. Düşünsen sen sosis bira bütün İspanya'daki yıllarında Almanlar bıktılar bundan artık. Şimdi gittikleri zaman İspanyol yemeği yiyorlar. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani arada böyle evet. bir şey var. Şimdi bu adalıların bir eski adadan giden insanlarla bağları hala sürüyor. Evet. Yunanistan'a gidiyorlar. Ben de gittim. Atina yapar yaparıyor ya. Orada bütün yumrular işte ada, ada, İstanbul, evet. İstanbul, Bakırköy, Bakırköy deyip duruyorlar. Bizim evet. adalara da gidince sorduğun zaman herkes şöyle diyor. Ya Yunan adaları, Yunanistan çok güzel, Yunan <gülüyor> adaları harika, güzel falan. Evet. Ama o hayranlıklarını dile getirip kendi adalarında bunu uygulayamıyorlar. Evet. Yani o tabela kirliliği, işte evet. yok çatılar üzerindeki evet. su bilmem neleri falan işte e, acayip bir şey. Bir renk yok, bir kültür şeyi yok. Yani evet. bir e, belli bir standart yok. Evet. O standartı bulamadıklar ama... Orada da bir öyküme vardır yani. Evet. Onların müziğine, adada Rumca müzikler çalar. Ondan sonra onların yemeklerine, içki evet. sofralarını gerçekten. Evet. Biz bunları yaşadık. İşte bu kültürlerin biraz böyle oradan buraya doğru getirilip yaşatılması lazım. Bu kitaplar, işte belgeseller, Adalar Müzesi, işte yayınlarla evet. beraber orada yaşanmışlığı da insanlar okuması lazım, bilmesi lazım o kültürü. ...yaymak lazım yani. Böyle bir çalışma... Adaların her daim var. çok dinli, çok dilli... ...çok, çok renkli bir evet, yaşam evet. olmuş. Şimdi evet. de o renkler ve diller değişiyor... Evet. ...ama hala o zenginliği var. Kesinlikle. Bu sizin bahsettiğiniz... E, ...gönüllülük kısmından... ...biraz devam edebilir miyiz acaba? Yani burada çok... E, ...o dönemler gönüllülükle muazzam... ...bir şeyler de, e, değişmiş. Belediyeden veya devletten... ...çok da bir şeyler beklemeden insanlar... ...bir şeye... E, ...başlatmışlar ve dönüştürmüşler. Günümüzde de halen bu bizim hani hep bir yerlerden bir şey bekleme belediyeden devletten evet. oradan evet. bekleme halimiz var Bu da bizi esata çok engelleyen bir düşünce ve davranış şekli galiba Oysa en küçük bir gönüllülük hareketi başladığı zaman eğer sürdürülebilirse Bu sizin anlattığınız soru reisteki örneklerin olması çok mümkün Bu konuda ne düşünüyorsunuz adadaki şu anda gönüllülüklerle ilgili hiç gözleminiz var mı? Vallahi ben şu an adadaki çalışmaları uzaktan baktığımda çok değerli buluyorum. Çok sivil toplum kuruluşları, çok değerli insanlar, daha eğitimli, entelektüel insanlar adaya bir ilgisi oluştu bu 90'lı yıllardan sonra. Onlarda daha böyle bir çaba var. Yani daha bir şey var, merak var adadaki o eski kültürü ortaya çıkarmakta. Belki insanlar bazı insanlar yaşar ama onları anlatamaz, aktaramaz ve onunla ilgili ee, önemli olan noktaları e, başlık olarak çıkartamazlar onlar yaşıyorlar ama bu çalışmalar güzel oluyor yani adada işte Adalar Müzesi işte ve diğer şeyler e, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını çok sık görüyorum çok takip ediyorum sosyal medya buna çok büyük aracılık Hı -hı. ediyor. Evet. Ee, yani yandı bitti gitti eski ada yok demek yerine hı hı. tekrar o kültürü yerleştirip orada bir dayanışma içinde hı hı. yaşamı sürtürmek e, gayesiyle devam etmek lazım. İşte burada en önemli şeyler e, vapurların gelmesi işte adada tekrar o renkli hayatın müziklerin e, olması insanların daha özgür bir şekilde sahillerden yararlanması. Ee, tabii o, biz de burada e, Dünya Mirası adı olarak sivil bir inisiyatifin e, iki tabii, sözcüsüyüz. Yani onların siz. içerisinde tabii, tabii. bizim de çünkü bir UNESCO'ya e, karşı e, evet, bir, bir zorlamanız amacımız yani var. Şey yani bu, ee, öyle. E, Peki bu Amacı. konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani, yani aslında sivil toplum <gülüyor> girişimlerinin... ...yani bir dernek olsun, vakıf olsun... ...yahut da böyle girişim olsun, inisiyatifler olsun. Ee, bunların e, yaptığı işleri yararlı gördüğünüzü söylüyorsunuz. Kesinlikle. Tabii bunların bir de desteklenmesi var. Yani bunlara o alan açılması var. Ee, o konuda... De, neler yapılmalı siz yani belediye ne yapsın kent konseyi ne yapsın işte belki bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapsın bunu sırf onun için soruyorum eskiden bunlar yokken yapılan işlerin o etkinlikte yeniden yapılabilmesi için sizin bir gözleminiz olması lazım onu soruyorum. Tabii. ya çok konuşmak yerine çalışmak lazım evet. bence yapmak lazım yani biraz da böyle bizim bir, bir, en büyük sıkıntımız hep konuşuyoruz konuşuyoruz evet, evet. E, Hı -hı. harekete geçmiyoruz yani Hı -hı. bence harekete geçmek lazım Hı -hı. yani evet. o konuşulan ...şeyleri yapıp... ...biraz da kervan yolda düzülür... mantığıyla Adada yapılacaklar belli... ...konuşuluyor, konuşuluyor. Bir an yapmak lazım. Bunu yapmışlar işte. Hmm. Anlattım size. Yani gecenin bir saatinde insanlar... ...bisikletçi tüpünü veriyor. <gülüyor> Çıropolos doktorluk hizmetini hmm. veriyor. Öbürküsü tekne hizmetini hmm. veriyor. Ve para konuşulmuyor. Hmm. Ve bir insanın sağlığı... ...bir hayatı kurtarılıyor. Ondan sonra bu geri dönüşümler... ...oluyor. O insanlar onlara karşı... ...bir takım geri dönüşümler de yapıyor. Hmm. Yani adada da çok belli yani. İşte hmm. insanlar Para kazanmak isteyenlerin şeyine el koymadıktan sonra adada çok güzel şeyler yapılır ama harekete geçmek lazım, Hı -hı. uygulamak lazım. Hı -hı. Adanın güzellikleri işte Rum yetimhanesi, Ayoyorgi, işte sahiller, vapur sorunu bunlar Hı -hı. için adımlar atılması lazım. Hı -hı. Biz bunları daha önce yapmıştık bir adada vapur zammı olmuştu biz bilet e, kişilerinden atlayarak bilet e, sivil e, itaatsizlik yaptık bilet almadık ve hakkımızı kazandık. Adalarda yolcu ücretini düşürdük. Bunu Hı -hı. 78'de yaptık. Hı -hı. O zaman öyle bir bilinç vardı adada. Hı -hı. Hiç para ödemedik bir ay. Turnikelerin üzerinden atladık. Ya vatandaşın katılımı önemli tabii. Aynen öyle. Ama evet. sayı az. Yani bugün de yapılıyor. Da sayı az olduğu sürece, sürece sonuç lazım. olmuyor. Evet. Burada... Ve ikna edeceğiz insanları. Evet. evet. İkna yani, edince geliyorlar. Özellikle adada e İnanılmaz şikayet var. Ama o kadar fazla şikayet var ya. yani Bu şikayet evet. ettiği zaman sanki bütün görevlerini yerine getirmiş gibi hissediyor evet. insanlar. Hı hı. Evet bir saha, sahaya buyurun demek lazım kesinlikle, galiba burada. Evet. Gelecekler ama ben size evet. yani Bir örnekten peşine <gülüyor> takılıp gelecekler. Öyle mi? Bu böyle. Evet, çok evet, kesinlikle. Sanırım programının <gülüyor> evet. sonuna geldik. İşaretler evet, ee, Sevgili Adil Bali'ye çok teşekkür ederiz bugün. Ee, gazeteci. Ee, ve ada doğumlu bize e, horoz reisi tekrar hatırlattı. Horoz reisi de e, yani namı diğer horoz reisi ama esas e, Berç Yedvard, Yedvard Akdeniz, Akdeniz. E, kilo kaç kiloluydu? 130 kilo 130 kilolu evet e, ve şey e, kimilerine göre adaların hızları kimilerine göre de Poseidon olarak anılan o tören muhteşemdi. E, mahşeri bir kalabalıktı. Ve Gemi Gidiyor filmindeki gibiydi. Evet. Ha. Evet. Onu andık. Her evet. salı buradayız efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Adalar, Adalar efemizin.